Nas suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla de ki insanların Rabbine sığınırım insanların yöneticisine yönlendiricisine insanların ilahına kıvrılıp kıvrılıp saklanan sinip sinip gizlenen vesvesenin o sinsi o aldatıcı şeytanın şerrinden İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o. Cinlerden de olur, insanlardan da.